Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Peygamberlere iman. Bütün peygamberlere iman etmek Müslümanlıkta esastır. Lügat manası bakımından peygamber, haber veren kimse demektir. Din teriminde ise Allah-u Teala'nın kullarına dinlerini bildirmek için görevlendirdiği seçkin insanların her birine peygamber denir. Bu zatlar Yüce Allah'ın birer elçisi demektir. Bunların Allah'ın peygamberleri oldukları kişiliklerindeki yüksek vasıflardan ve Allah tarafından kendilerine verilen mucizelerden sabit olmuştur. Mucize, başkalarının meydana getiremeyeceği olağanüstü şeylerdir. Bir peygamberin gerçek peygamber olduğunu doğrulamak için gücü Allah o işi peygamberlerin eliyle ortaya çıkarır. Keramet, bir kısım olağanüstü işlerdir. Yüce Allah'ın kudretiyle veli kulları tarafından meydana getirilir. Bu kerametler de o velilerin bağlı bulunduğu peygamber için bir mucize sayılır. Çünkü o peygamber gerçek peygamber olmasaydı kendisine bağlı olanlardan böyle kerametler ortaya çıkamazdı. Meunet istigraç Peygamberlik davasına kalkışmayan ve peygamberin sünneti üzerine yürümeyen bazı bayağı kimselerden meydana çıkan ve olağanüstü bir halde görülen bir takım olaylardır ki, o şansın büyüklüğünü göstermez ve hiçbir zaman keramet ve mucize derecesine varamaz. Fakat yalan yere peygamberlik davasına kalkışan kimselerin elinden ne mucize, ne keramet ve ne de başka olağanüstü işler çıkar. Böyle yalancı kimselerin mucize veya harika diye ortaya koyacakları şeyler bir göz bağcılıktır. Veya bazı ilmi kurallara dayanan bir sanat eseridir. Bunların asıl maksatları hemen meydana çıkar. Onların yaptıklarından daha güzelini başkalar da yapabilir. Yalan yere peygamberlik davasında bulunanların nasıl bir sonuçla karşılaştıkları, yalanlarının nasıl meydana çıktığı tarihlerde bellidir. Peygambere Nebi de denir, Resul de denir. Bununla beraber yeni bir kitap ve şeriatla bir ümmete gönderilmiş olan Zata Resul, Başka bir peygamberin şeriatına bağlı olarak gelen peygambere de Nebi denmiştir. Buna Resul veya Mürsel denmez. Nebi isminin çoğulu Enbiya'dır. Resulün çoğulu Rusuldür. Mürselin çoğulu da Mürseli'ndir. Yüce Allah'ın ilk peygamberi Hz. Adem aleyhisselam'dır. Son ve en büyük peygamberi de bizim sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Son peygamber olduğu için peygamber efendimize Hatemül Enbiya yani peygamberlerin sonuncusu denilmiştir. Bu iki peygamber arasında sayılarını ancak Allah'ın bildiği çok peygamber bulunmuştur. Kur'an'da bu peygamberlerden sadece şu 25 peygamberin adı geçer. Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Davut, Süleyman, İlyas, Elyasa, Zülkif, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Bunlardan başka Kur'an-ı Kerim'de adları geçen Üzeyir, Rokman ve Zülkarneyn isimli üç saat daha vardır ki bunların peygamber veya veli oldukları ihtilaflıdır. Bunların da pek büyük kimseler olduklarına şüphe yoktur. Bu saygı değer peygamberlere ait bilgi kitabımızın 10. bölümünde verilecektir. Peygamberler her türlü güzel sıfatlara sahiptirler. Onlardan her birinin varlığı bir olgunluk ve üstünlük örneğidir. Özellikle onlarda doğruluk, emanet, seziş ve anlayış, günahlardan korunmuş olma ve şeriatı tebliğ etme vasıfları vardır ki, Şöyledir. 1. Peygamberler sadıktırlar. Her hususta doğru sözcüdürler. Kendilerinden asla yalan çıkmaz. 2. Peygamberler emindirler. Gerek peygamberlik konusunda, gerek diğer konularda her türlü güvene sahiptirler kendilerinde asla hainlik bulunmaz. 3. Peygamberler son derece yüksek bir anlayışa, tam akla ve kuvvetli bir görüşe, üstün bir zekaya sahip bulunmuşlardır. Onlarda gaflet, yüksek duygu ve kavramlardan yoksunluk düşünülemez. 4. Peygamberler masumdurlar. Onlar gizli ve aşikar her türlü günahlardan, küçük düşürücü bayağı işlerden tamamen beridirler. İffet ve ismet sahibidirler eş peygamberler tebi sıfatına sahiptirler. Emrolundukları şeriat hükümlerini olduğu gibi ümmetlerine bildirirler. Şeriat hükümlerinden herhangi birini saklamış veya unutmuş olmaları da asla düşünülmez. Böyle bir şey peygamberlik şanına yakışmaz. Böyle bir tutum peygamber olarak gönderildikleri hikmete ve Allah'ın iradesine uygun düşmez. Sonuç bütün peygamberler şu yazdığımız beş sıfatı tamamen kendilerinde bulundurmuşlardır. Çünkü bu büyük huylara sahip olmayan kimseler insanları aydınlatıp onlara önce olamazlar. İşte bütün peygamberleri böyle tanıyıp doğrulamak imanımızın sıhhati için şarttır. Peygamberlerin insanları yola getirmek ve onların kötü hallerini düzeltmek için Yüce Allah tarafından görevlendirilmiş oldukları güzelce düşünülünce Onlara iman etmenin gereği ve önemi kendiliğinden anlaşılmış olur. Gerçek şu ki, peygamberlere iman etmek, onların yüksek huyu ve vasıflarını bilip doğrulamak, onlara son derece saygılı olmak bizim için kesin bir görevdir. Peygamberlere iman etmeyen kimse, Yüce Allah'a iman etmemiş sayılır. Çünkü Yüce Allah'a, O'nun razı olabileceği bir şekilde iman etmenin yolunu insanlara bildiren ancak peygamberlerdir. Kendi değersiz akıllarını önce edinmek isteyenler, gerçeği ve Allah'ın rızasını ulaşamazlar. Sapıklık içinde kalırlar. Yüce Allah'ın peygamberlere iman edilmesi yolundaki emirlerine de aykırı hareket etmiş olurlar. Bu bakımdan hidayetten yoksun kalırlar. Öyle ki peygamberlerden yalnız birine iman etmemek, tümünü inkar etmek gibidir. Böyle bir inanç insanı imansız yapar. Hele Allah-u Teala'nın en büyük peygamberi, ve peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı tarih gün gibi meydandadır. İnsanlık alemi tarafından bilinmektedir. Artık bugün hiçbir millet din konusundaki bilgisizliğinden ötürü özürlü sayılamaz. Bugün her millete düşen en önemli görev bu büyük peygamberin dinini kabul etmektir. Onun gösterdiği doğru yola koyulmak ve kurtuluşa ermektir. Bu görev tam manasıyla yerine getirilirse, insanlık alemi o zaman dünya felaketlerinden ve ahiret azabından kurtulur. Gerçek medeniyete ve ahiretin sonu olmayan mutluluğuna ermiş olur. Peygamberlere olan ihtiyaç. Bilindiği gibi Yüce Allah, kendisinin kutsal varlığını ve birliğini bilmeleri, kendisine ibadet ve itaatçe bulunmaları için insanları yaratmıştır. İnsanları diğer birçok yaratıklar arasında, akıl ve düşünceyle seçkin kılmıştır. Onun için bir insan aklını güzel kullandığı takdirde kendisini yaratıp da ona düşünüp anlama gücünü veren bir yaratıcının varlığını sezer. Kendisinin ve çevresindeki varlıkların öyle rastgele kendiliklerinden var olmadıklarını anlar. Böylece kendisinde ilahi bir düşünce doğar ve büyük bir kudret sahibi yaratıcının var olduğu inancına ulaşır. Fakat o yüce yaratıcıyı hiç kimse şanına uygun bir şekilde bilemez. Onun peygamberine uymayan kimse Allah'ın razı olmadığı, ibadetlerin hangileri doğru olduğunu kestiremez. Yaratılış hikmetinin ne olduğunu anlayamaz. İnsanlar arasındaki ilişki ve karşılıklı hakların nelerden ibaret bulunduğunu ve görevlerin ne olduğunu gereği üzere belirleyemez. Nihayet yaratılış gayesinin dışında yürür de bundan haberi olmaz sehalet içinde bulunduğunun farkına varamaz. Böylece ebedi mutluluktan yoksun kaldığını anlayamaz. Peygamberlerin varlığından haberi bulunmayan veya peygamberlerin yoluna inanmayıp, gerçekleri bozarak değiştiren nice milletler sapıtmışlar, insanlığa yakışmayan hallere düşmüşlerdir. Aralarında her türlü vahşi hareketleri türemiş, insanlara, ağaçlara ve taşlara tapınıp durmuşlardır. İşte insanları bu gibi çirkin hallerden kurtarmak, onlara din ile dünya görevlerini öğretmek ve böylece hem dünya hem de ahiret mutluluğuna ermelerini sağlamak için Allah'ın elçileri olan peygamberlere ihtiyaç vardır. Onun için Yüce Allah kendi islam ve ikramı ile insanlara peygamberler göndermiştir. Böylece insanlara karşı lahi hüccet tamam olmuştur. Artık hiç kimse ben görevimi bilmiyordum onun için sana ibadet edemedim diye özür beyan edemeyecektir. Çünkü Yüce Allah, insanlara görev bildiren peygamberleri göndermiştir. Bunlar Allah'ın hüccet ve delilleridir. Daha önce söylediğimiz gibi, peygamberlerin en büyüğü ve sonuncusu bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve Hazreti Muhammed, yeryüzündeki bütün milletlere gönderilmiş bir peygamberdir. Peygamberliği kıyamete kadar devam edecektir en son peygamberdir. Onun yaymış olduğu din, bütün insanlara aittir. Onun getirdiği İslam dini, bütün insanlığın dinidir. Yaratılış gayesine en uygun olan bir dindir. Her zaman için ihtiyaçlara cevap verecek olan hikmet dolu, ebedi bir dindir. O mübarek peygamberin getirdiği kitap, tümüyle hiçbir değişikliğe uğramaksızın kıyamete kadar Allah tarafından korunmuş olacaktır. Sonuç Beşeriyet öteden beri peygamberlere muhtaç bulunmuştur. Peygamberlere uymaksızın hak yolu bulacağını ve hakkı ereceğini savunan bir gafile soralım. Eğer peygamberlerin varlığından habersiz bir gölgede yetişmiş bulunsaydı, kendisinde Allah'ın varlığı ve ona karşı görevleriyle ilgili fikirler gerçek şekliyle bulunabilecek miydi? Din ve dünya işlerine ait görevleri belirleyebilecek miydi? Kendi vicdanında yüksek duygulara karşı bir çekicilik bulabilecek miydi? Zavallı insan, kendi ruhunda sönük bir şekilde paralamaya başlayan bazı yüksek fikirlerin kendisinin nereden geldiğini hiç düşünmemektedir. En kolay işlerde ve fenlerde bile bir hocaya, ustaya ve yol göstericiye insan muhtaç olur da, en önemli olan din konusunda gerçekleri öğrenmek için bir öğreticiye, bir yol göstericiye nasıl muhtaç olmaz? Doğrusu sağduyulu hiçbir düşünür, peygamberlere olan ihtiyacı inkar edemez.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 Bunlar birkaç sayfalık kitaplardır. Kitaplardan dördü de büyük kitaplardır. İnişleri şöyledir. 10 sahife Hazreti Adem'e, 50 sahife Hazreti Şit'e, 30 sahife Hazreti İdris'e, 10 sahife Hazreti İbrahim'e verilmiştir diye rivayet edilir. Büyük kitaplara gelince tarih sırasına göre bunlardan birincisi Hazreti Musa'ya verilen Tevrat'tır. İkincisi, Hazreti Davut'a verilen Zebur'dur. Üçüncüsü, Hazreti İsa'ya verilen İncil'dir. Dördüncüsü de bizim peygamberimize verilen Kur'an'dır. Yüce Allah bu kitapları vahiy yolu ile göndermiştir. Ya Cibri ile Emin adındaki bir melek aracılığı ile bildirilmiş, yahut başka bir şekilde ilham etmiştir. Bu kitaplara ilahi kitaplar denildiği gibi,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 Yüce Allah'ın bütün kitaplarına inanır. Yüce Allah'ın en son kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e sarılır ve onun hükümlerini gözetmeye çalışır. Bugün Kur'an-ı Kerim'den başka diğer semavi kitaplar olarak yeryüzünde mevcut değildir. Arada asırlar geçmiş ve birçok milletler tarihe karışmış olduğundan kitapların birçoğu tamamen kaybolmuş, bir kısmı da büyük değişikliğe uğrayarak ilahi vasıflarını kaybetmişlendir. Bugün elde bulunan Tevrat, Zebur ve İncil nüshalarından hiçbiri, Yüce Allah'ın Musa'ya, Davut'a ve İsa'ya indirmiş olduğu kitapların aynısı değildir. Ancak Kur'an-ı Kerim asli yetini olduğu gibi korumaktadır. Bir kelimesi dahi değişikliğe uğramamıştır. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri daha başlangıcında bizzat,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 Büyük İslam merkezlerine birer nüsha gönderilmişti. Bunların her birine Mushaf-ı Şerif adı verilmiştir. Daha sonra bütün musaflar bu asıllara göre aynen yazıla gelmiştir. Her asırda yüzbinlerce Mushaf-ı Şerif yazılmış, ayrıca Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen binlerce hafız yetişmiştir. Bu özellik diğer semavi kitaplar arasında yalnız Kur'an-ı Kerim'e nasip olmuştur. Bu da bir hikmet gereğidir. Çünkü diğer semavi kitaplar belli bir kavme ve belirli bir zamana ait olarak peygamberlere indirilmişlerdi. Kur'an-ı Kerim ise bütün insanlık alemine ve bütün asırlara mahsus olarak peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem indirilmiştir. Onun için bu kitabın Allah tarafından korunması bir hikmet gereği olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti bile değişikliğe uğramayarak aslı üzere kalması,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 Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça, Flemenkçe ve Çince'ye tercüme edildiği gibi, Java, Bengal ve Malaya dillerinde de tercümeleri vardır. Sonuç olarak, bugün Kur'an-ı Kerim'in ilahi ifadeleri bütün beşeriyetin kulaklarına çarpıp durmaktadır. İnsanlığı bir kardeşlik, bir selamet ve mutluluk üzere toplanmaya çağırmaktadır. Kur'an, bütün alemler için bir uyarıcı, bir zikirdir. Kalem Suresi 52. Ayet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 Yaşayışlarını düzene sokacak ilahi prensiplerden mahrum kalırlardı. Özellikle kutsal ayetleri okumak, onlara, onlarla ibadet etmek, onlardan öğüt almak ve onlarla gerçeği anlayıp tehlikeli görüşlerden kurtulmak şerefinden ve mutluluğundan uzak kalmış olurlardı. İşte semavi kitaplara, taşıdıklara bu yüksek gare ve hikmetlerden dolayı insanlık aleminin pek ziyade ihtiyacı olmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak için de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 Kardeşlik ve Beraberlik meydana gelir. Kur'an-ı Kerim'in hem manası hem de lafızları Allah'tandır. Yüce Allah'ın vahiyiyledir. Vahiy, cibril emin aracılığı ile peygamberimize olmuştur. Onun için Yüce Kur'an'ın manası ile amel edilir. Kur'an, Müslümanların değişmez kanunudur. Lafızları da bir ibadet olmak üzere okunur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 Bu durumda Kur'an'ın Allah'ın bir mucizesi olduğuna en sağlam ve değişmez bir delildir. Kur'an-ı Kerim'in ruhlar üzerindeki tesirine gelince buna da bir nihayet yoktur. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini güzelce anlayarak okuyan ve dinleyen temiz kalpli insan kendinden geçer, dimağında pek çok yüksek duygular uyanır ve ruhu maneviyat alemine yükselir. O manevi duygunun tesirinden de gözlerinden yaş dökülmeye başlar.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 Kur'an-ı Kerim'in taşıdığı gerçekler Kur'an'ın insanlara bildirdiği emirler ve yasaklar açıkladığı hikmet ve gerçekler pek çoktur. Bunlar temel olarak inançlara, ibadetlere, muamelata, ahlaka, Allah'ın yüce kudretini gösteren üstün sanat eserlerine, ibret alınacak olaylara ve diğer şeylere aittir. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz. 1- Kur'an-ı Kerim insanlara Yüce Allah'ın varlığını, birliğini, büyüklüğünü, hikmetlerini ve kudretini bildirir. Öyle ki, felsefi görüşlere sahip olanların parlak sözleri onun yanında pek sönük kalır. 2. Kur'an-ı Kerim, insanları ilim ve irfana, ibretle bakıp düşünmeye çağırır. Gaflet içinde yaşamaktan insanlara engeller, insanlara Yüce Allah'ın hikmet ve kudretini gösteren büyük eserlerine bakmalarını öğütler. 3. Kur'an-ı Kerim, önceki devirlerde insanlara gönderilmiş olan peygamberlerin bir kısmı ile ilgili bilgi verir. Yüksek görevlerini nasıl başardıklarını ve bu görevler uğrunda ne kadar zorluklara katlandıklarını bildirir. Bütün insanların son peygambere uymalarını emreder. 4. Kur'an-ı Kerim, geçmiş ümmetlere ait ders alınacak en büyük ibret sahnelerini ve tarihi olayları bildirir. İnsanları bunlardan ibret almaya çağırır peygamberlere karşı çıkıp isyan eden günahkar kavimlerin çok korkunç akıbetlerine haber verir. 5. Kur'an-ı Kerim insanlara daima uyanık bir ruha sahip olmalarını ve haktan gafil bulunmamalarını emreder. Nefislerin arzularına uyarak din ve faziletten yoksun kalmamalarını öğütler. Dünyanın maddi yarar ve zevklerine dalıp da manevi hazlardan ve ahiret nimetlerinden mahrum kalmanın büyük bir felaket olacağını bildirir. 6. Kur'an-ı Kerim, Müslümanlara, dinlerine sıkı sarılmalarını ve daima hakkı savunmalarını öğütler. Düşmanlarına karşı da daima kuvvetli bulunmalarını, her türlü korunma vasıtalarını hazırlamak için çalışmalarını hatırlatır. Gerektiği zaman savaş meydanlarına atılmalarını, din ve namuslarını, yurtlarını, maddi ve manevi varlıklarını, hem canları, hem de malları ile korumalarını emreder. Kur'an-ı Kerim, 7. maddede, Kur'an-ı Kerim, medeni ve sosyal hayatın bir düzen ve huzur içinde yürünmesi için, gereken esasları ve kuralları bildirir. İnsanların bir takım hak ve görevleri korumalarını ve gözetmelerini ister. 8. Kur'an-ı Kerim, hem şahıslara, hem de cemiyetlere selamet içinde kalmaları için, adaleti, doğruluğu, Alçak gönüllü olmayı, sevgiyi, merhameti, iyilik etmeyi, bağışlamayı, edep gözetmeyi, eşitliği ve bu gibi yüksek huyları tavsiye eder. İnsanları zulümden, hainlik etmekten, büyüklenmekten, cimrilikten, intikam duygularından, katı yürekte olmaktan, çirkin söz ve işlerden, zararlı olan içki ve yiyeceklerden alıkoyar. Yapılması, yenilip içilmesi helal veya haram olan şeyleri bildirir. 9. Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın bu alem için koymuş olduğu tabi kanunları, hiç kimsenin değiştiremeyeceğini anlatır. Herkesin bu kanunlara göre davranışlarını ayarlamaları gereğine işaret eder. İnsanlara çalışmalarının meyvesinden başka bir şey elde edemeyeceklerini hatırlatır. İnsanları çalışıp çabalamaya teşvik eder. 10. Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın yapınız, yapmayınız diye emirlerini ve yasaklarını benimseyip gereğince hareket eden müminler için verilecek dünya ve ahiret nimetlerini ve elde edecekleri başarıları müjdeler İman etmeyenlere de hazırlanmış bulunan kötü akıbetleri cehennemin azap şekillerini hatırlatır. Kur'an-ı Kerim, bütün bu açıklamaları ile insanları yaratılışlarındaki yüksek gayeden, Haberdar ederek ona iletmek ister. Sonuç Kur'an'ın ifadesi bir mucizedir. Bu gibi daha nice hikmet ve gerçekleri içinde toplamıştır. İnsanlık alemi ne kadar yükselirse yükselsin. Hiçbir zaman Kur'an'ın yüksek talimatı dışında kalamaz. Kur'an'ın talimatına aykırı davranışlar ise aslında yükselme değil bir alçalmadır. Meleklere iman. Melekler, ruh gibi latif ve nurani varlıklar olup, asıl vasıfları Allah tarafından bilinen ve büyüklük sahibi olan Allah'ın kullarıdır. Meleklerin bir kısmı daima ibadet ve zikirle uğraşır. Bir kısmı da yer ve göklerde pek çok görevlerle meşgul olurlar. Melekler, yemekten, içmekten, evlenmekten, doğup doğurmaktan biriydirler değişik şekillere girmeye kabiliyetleri vardır. Yüce Allah'ın emirlerine asla isyan etmezler. Görevlerini emredildikleri şekilde aynen yaparlar. Kıyamete kadar kutsiyet içinde yaşayıp manevi bir zevk ile vakit geçirirler. Müminler, meleklerin varlığına iman etmekle yükümlüdürler. Onların varlığı aslında mümkün olan şeydir. Gerçekte varlıkları ise bütün peygamberler ve onlara verilen kitaplar tarafından bildirilmiştir. Artık melekleri inkar, bütün peygamberleri ve kitapları inkar etmek sayılan candan. Onları inkar asla caiz olmaz. Bundan dolayıdır ki. Bundan dolayıdır ki, öceden beri meleklerin varlığına bütün milletler iman ede gelmiştir. Onun için meleklere iman etmek bizim dinimizde de şarttır. Meleklerin varlığını bütün peygamberler ve bütün semavi kitaplar haber vermişlerdir. Bu alemde bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz nice gizli aşikar yaratıklar vardır. Bugün varlıkları keşfedebilmiş veya henüz keşfedilmemiş kuvvetler mevcuttur. Hatta akıl ve şuura sahip olup gözde görülmeyen cin adlı yaratıklar vardır. Onların varlığını peygamberler ve kitaplar bildirmiştir. Onların da insanlar gibi bir kısmı mümin, bir kısmı kafirdir. Atla ve şura, kuvvet ve kudrete sahip varlıkların, yalnız insanlardan olduğunu söylemek, koca kainatın yaratıcısı olan Yüce Allah'ın, kudret ve büyüklüğünü düşünmemekten ileri gelir. Bir şey, gözle görülmediğinden ve duygularımızla anlaşılmadığından dolayı, o inkar edilemez. Nitekim, kendi ruhumuzu ve vicdanımızı görmediğimiz halde, bunları inkar edemiyoruz bu kainatın büyüklüğü karşısında küçük bir parça yerinde sayılan yer üzerinde ve şekilleri anlatılamayacak kadar canlı varlıklar yaşamakta iken bildiğimiz ve bilmediğimiz başka alemlerde bizim yaratılışımıza aykırı biçimde akıllı ve şuurlu yaratıkların bulunmadığı nasıl söylenebilir? Meleklerin varlığındaki hikmet. Meleklerin yaratılışındaki hikmeti tamamıyla ancak Yüce Allah bilir. Biz şunu söyleyebiliriz. Yüce Allah, kudret ve hikmetine son olmayan bir yaratıcıdır. Nice sayısız alemler yaratmıştır. Yüce Allah, kendi varlığını bilsinler ve kendine ibadet etsinler diye insanları ve cinleri yarattığı gibi melekleri de yaratmıştır. Bunları da alemde bir takım görevlerle görevlendirmiştir. Böylece kainatın düzenini sağlamıştır. Bu sayede Yüce Allah'ın her varlık üzerinde büyük kudreti görülüyor. Her şey onun varlığına şahit bulunuyor. İnsan kendi varlığının daima üstün ve gizli kuvvetler tarafından göz altında bulunduğunu düşünerek uyanık bir halde yaşıyor. Cebrail, Mikail, Azrail ve İsrafil adında dört melek vardır. Bunlar meleklerin en büyükleridir. Bunların yanında birçok melek daha bulunur. Cebrail aleyhisselam, Yüce Allah'ın kitaplarını peygamberlere getirip tebliğ etmekle görevlidir. Mikail aleyhisselam, yeryüzündeki rüzgar, yağmur, dikim ve benzeri olayların meydana gelmesi için görevlendirilmiştir. Azrail aleyhisselam, insanların ölme vakitleri gelince ruhlarını almak için görevlidir. İsrafil aleyhisselam da kıyamet gününün kopmasına ve öldükten sonra bütün insanların tekrar dirilmesine memur edilmiştir. Kim bilir bunların daha nice görevleri vardır. Ayrıca hafaza ve kiramen katibin denilen melekler vardır. Bunlardan her insanın yanında iki melek bulunur. Biri insanın güzel işlerini, diğer de yaptığı kötü işleri yazar. Bu şekilde insanın amel defterini meydana getirirler. İşte her şeyi muhakkak bir hikmete bağlı olarak yaratmış olan Yüce Allah, melekleri de bu gibi görevleri yapmak ve kendi adaletini tanıtmak, kudret ve hakik, hakimiyetini göstermek için hikmet gereği yaratmıştır. Senin Rabbi her şeyi bilen yaratıcıdır. İzif Suresi 86. Ayet